Alp Ulagaylı Spor Günaydın. Günaydın abi. Ömer abi bizle birlikte değil tatilde o yüzden e, ben yoğun olarak spor konuşmayı düşünüyorum bugün. <gülüyor> <gülüyor> tatilde olmadığını biliyoruz tabii kendisi. Türkiye Sualtı hokey şampiyonasına gitti bildiğim kadarıyla açık takımıyla. Ha evet ama değil bunu mi? şimdilik değil gizli tutuyorduk kupayla birlikte açıklayacaktık. Hay Allah dün taktik aldı benden çünkü ben ne bileyim gizli değiliz artık. <gülüyor> Neyse haftaya daha detaylı konuşuruz. Tabi bunun ayrıntılarına detaylı girmek gerekebilir. Ee, bu hafta galiba benim bile gördüğüm bir e, atletizm e, şampiyonası veya kupası ne deniliyor bilmiyorum taslam. Öyle bir durumda atletizm vardı bol bol televizyonda <gülüyor> değil. <gülüyor> evet devam ediyor Avrupa Atletizm şampiyonası var.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 e, sabahtan sonra da böyle Düzensiz aralıklarla devam etti e, 74'te Yani bir oturdu işte 74'ten beri Her 4 yılda bir yapılıyor Bundan sonra yalnız 2 yılda bir olacak Biraz süresi kısaldı hani 9 gün değil işte e, 6 günlük Biraz daha böyle Çağın format... gereklerini uygun hale getirmişler 4 yılda kimse hatırlamıyor 9 gün çok uzun <gülüyor> e, e, Bir de şey işte yani Avrupa atletizminin e, Kan kaybetmemizin Müthiş bir şekilde 20 yıldır yani ben, benim ilk atıldığım şampiyonlarda tabii o zaman doğal Almanya vardı. Sovyetler Birliği vardı. Bir ee, şey gibi yani bir dünya şampiyonası kalitesinde olurdu. Dünya rekorları kırılırdı. Bir sürü Avrupa rekoru kırılırdı. Yılın en derecede koşulurdu. Yani iki ülkenin rekabeti gibiydi. Arada tabii Büyük Britanya adıyla yarışıyor. İngiltere olarak değil. Ee, Beleşik Krallık ya da diyelim. Great diye yarışıyorlar orada. Büyük Britanya'da bir 80'lerde bir atılım yaptı işte sprintlerde vesaire. Onlar fena değildi. E, Batı Almanya affet, fena sayılmazdı. Baya ciddi bir kapışma olurdu. Sonra işte Sovyetler Birliği dağıldı. Doğu Almanya e, yok oldu ve Batı Almanya birleşti. Çok daha yani birleşince çok daha sıradan bir ateizm ülkesine dönüştü Birleşik Almanya. E, hızlı seviye düştü. E, yani şu anda karşılaştırdığımızda da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 Çeynini biraz gösterebildiği tek organizasyondu. 3-5 i̇şte madalya alabildiği. Ee, şimdi bu, bu şampiyona da artık hani bir atletizmde kıpırdama var diyorsak e, Türkiye için Türk atletler onu göstermeli. Yani Öyle şey beklemiyor kimse zaten. 10 e, tane finalist olsun 5 tane madalya gelsin. Böyle bir e, boş umut yok. Federasyon Başkanı e, şampiyonunca şey diyordu, işte 3-4 madalya bir sürü finalist falan. Hani Öyle bir abartıya gerek yok ama e, Hani hiç olmazsa orada birkaç finalistimizin, e, Türkiye rekoru kıran birkaç atletin olması lazım. Bunlar ilk de çıktı aslında. E, müthiş bir e, yarış çıkararak, Elvan Abeyli'ye geçse kadınlar 10 bin metrede Avrupa şampiyonu oldu. Ve Türkiye Avrupa şampiyonları halindeki ikinci altınını, sadece ikinci altınını kazandırdı. 2002'de Süreyya'yı Ayhan Münih'te 1500 metrede e, çok heyecanlandıran bir Türk severleri heyecanlandıran bir yarışla Avrupa şampiyonu olmuştu. Onu ancak ikinci ekleyebildi. Ee, şampiyon öncesi geçse, hatta şampiyonadan bir 4-5 gün önce Erzurum'da çok ciddi bir kaza geçirdi. Hı hı. Bu hikayesi hatta Avrupa basında da yer aldı. Ee, yaklaşık bir aydır bir aydan fazla süredir Erzurum'da yüksek rakım kampındaydı ee, Elvan. Türkiye'de o, basında daha çok bu haber şey diye çıktı Sel'den kurtuldu şampiyon oldu falan gibi e, alakası var mı ikisinin birbiriyle yani şöyle var o kamptan artık dönüp e, yani e, şeyden e, kamp merkezinden inip e, İstanbul'a doğru yola çıkacağı sırada şey oluyor işte araba nerede sele kapılıyor orada ve çevreden gelenler tarafından kurtarılmış yani o araba e, şeyde kalmış e, çamur saplanıp kalmış Bunlar akıyor, arabayı sürükleyecek belki. Ee, öyle, yani çevreden gelenler kurtarıyorlar. Hani bu haliyle yabancı basına bile çıktı. Yani bir işte bazı ilginç bir hikayesi oluyor her matadında. İşte o kazadan beş gün sonra Avrupa şampiyonu oldu. Ee, yani 10 bin metre yarışı bile aslında Avrupa Atletizmi'nin seviyesini göstermek açısından yeterliydi. Hı hı. Dünya şampiyonu olduğunda tabi Afrika ağırlıklı, biraz da Kuzey Amerika ağırlıklı bir.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 60-70 metre civarında fark vardı ve Portekizli rakibi de epi direnmeye çalıştı ona. O yüzden peli bitti. Sonunda Rus Abitova ikinci oldu. Sanıyorum 11-12 saniye farkla Elvan Altı madalyayı kazandı. Yani Zaten buradaki atletler arasında kariyerinde en iyi derece sahip atletti. Yani kendi yarışını koşarsa o direnebilecek çok kimse olmazdı. O derecenin fersa fersa altında koşmasına rağmen rahat bir şekilde altı madalya kazandı. Yani hani madalya umudu olan atletler arasında iyi bir başlangıç şampiyonu. Gayet iyi herhalde. Daha peki ne kadar devam edecek atletizm şampiyonası? Pazara kadar devam ediyor. Şimdi El Elvan'ın hani yorgunluk durumunu bilemiyoruz. O gün Gecenin son yarışı olmasına rağmen korkunç bir hava vardı Barcelona'da. 27 derece, yüzde %70 70'e yakın nem. Yani saat Barcelona'da saat ile bile herhalde 9 buçuktaydı yarış Şeykor'ı. Tabi biraz daha mı geçti? Yani uzun mesafe, orta ve uzun mesafe için tam idealin tersi bir iklim koşulu söz konusuydu. Hı hı. Yani bazı atletler hani bu yarıştan sonra. Yorgunluk ve bitkinliği öne sürerek... 5000 bin çekilebilirler haklı olarak. Elvanın kararını bilmiyoruz. Yani o herhalde 5000 ...bir de eleme koşulacak. Eleme'den önce karar verir. Orada bir başka uh, atlet... ...Alemitu Bekele var. <gülüyor> olan. Bu yıl çok fromda yine... Uh, ...iki hafta önce Paris köprüsünde... ...çok iyi bir yarış çıkardı ve ikinci oldu. Ki Afrikalı atletler arasında. Hı -hı. Uh, i̇kisinin birlikte... Hani elemeye geçip finale kalacağını düşünürsek orada yine iki madalya umudu olacak. Yani hani altın gümüş bile olabilir duruma göre. Hı hı. Ee, hani diğer bir madalya umudu orada. Bir de tabii yüz e, e, metre engelde Mersin atlet Nevin Yanıt var. 3 yıldır istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren bir isim. Geçen yıl da biraz bahsetmiştik. Ee, Mersin'de Antonio Cunetüksel ile çalışıyor. Orada bir yüz metre engelci fabrikası kurdu.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 Avrupalı atletler arasında en iyi üçüncü derece. Bu sezon ona ait. Demek ki yani ciddi bir madalya umudu da o. Hı hı. Hani bir engele takılmazsa, öyle bir sorun yaşamazsa, teknik sorun, finale yükselecektir zaten. Oradan sonra da hakikaten bir Türkiye rekoru ve madalya umudu nevin yanıt olacak. Yani söylediğim işte dediğim gibi bu birkaç su katletin en azından kendini göstereceği bir yer olmalı. Bir ilginç şey daha var. Türkiye işte 100 metrede 400 metrede atlet yollar böyle şampiyonlara. Ama bayrak takımı çıkaramaz. Bu sefer bayrak takımları da var. Yani 4x100 kadınlar 4x100 erkekler ve 4x400 kadınlarda 3 bayrak takımı da var. Bu iyi bir gösterge çünkü hani belli bir seviye azından gelmiş 4 atlet bulabildiğinizi bulabildiğinize işaret ediyor. Hı hı. Önemli bu da. Yani çünkü yani bayrak yarışlarında sizin biraz ne kadar sporcu yetiştirdiğiniz ortaya çıkar. Ee, orada final şansı olur mu bilmiyorum. dört 4x400'de çok fazla ülke katılamıyor. Ee, belki final bile koşabilirler duruma göre kadınlar 4x400'de. Bunlar önemli herhalde çünkü atletizm konusunda Türkiye'nin ciddi başarıları şu ana kadar benim bildiğim en azından olmamıştı. Yok hep yani hep tarih boyunca başarısız. Eski atletikler zaman zaman ismi anılır ama...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 Kadınlar Tenis Birliği'nin yani dünyada profesyonel tenis yöneten kadınlar tenis birliğinin hı hı. 52 turnuvasından beri Pazartesi gününden beri İstinyay bayırındaki Enka Spor Kulübü kortlarında oynanıyor önemli bir turnuva hatta Serena Williams gelecekti o gelince tabi mecatik etkisi beklenildiği kadar olmadı önceki yıllarda ablası Venus Williams Maria Sharapova onlar katılmıştı onlar katılınca bir başka böyle bir. Şey oluyor, spor dışındaki basın da ilgi gösteriyor. Hı hı. Kim gelmiş? Güzel kızlar falan. işte Williams'lar. Ee, şöyle çünkü. E, Williams kardeşleri hani İstanbul'daki taksici bile biliyor. O zenci kardeşler vardı şimdi Sonia'nın falan. Hani e, Böyle bir algılaması var e, onların. Evet. Onlar olmayınca biraz o mideslik ilgi düştü ama e, yine iyi tenisçiler var. Garros'u kazanan Francesca Sca Scavone e, sonra Rangoros şampiyonu. O turnuvada ben salı günü biraz izledim maçını.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 ee, orada farklı bir kıpırdanma var Yani e, Hem bir işin ticari yönü var Bir de işte çocuklarına Tenis oynatmak isteyen e, Belki on binlerce aile var e, Bunun biraz etkisi gözüküyor Bu yükselişte e, Ve bir iki de yükselen sporcumuz var Bunlardan biri de Çağla Büyük Akçay'dı. Dünya sıralamasında ilk 200'e girmeyi başaran ilk kadın tenisçi Bugüne kadar e, Önceki hafta 187 oldu Dünya sıralamasında yani bunu yapabilmiş en iyi tenisçi şu ana kadar 100 sıra önde. Yani Türk tenisçiden e, ve hakikaten bütün yılın yarısını yurt dışında turnuva oynayarak geçiriyor. Salı günü de e, korta çıktı ilk turnuvasına Çağla e, ve e, İngiliz Yelena Baltaçel ile oynadı. E, 2 saat 10 dakika yaklaşık sürdü maç. Hani bu turnuva için bu turnuva ölçülerinde hayli uzun bir maç. 2 saat 10 dakika. Bizi de Kort'ta iki tanesi de Epi heyecanlandırdılar Şahla çok iyi direndi ilk sette Servis kırdı ama Sonra oyunun kontrolünü kaybetti 7-5 verdi o seti İkinci sette de Gerideydi Tybre'ye kadar taşıdı ama Tybre'ye setini taşıdı 7-6 verdi Yani Set alamadığı bir maçın 2 saatten fazla sürmesi Zaten ne kadar çekişmeli olduğunu gösteriyor Salı günkü maçın Bir de sur geçebilse müthiş olacaktı tabi ama rakibinin e, Çağla'dan 6 yaş büyük fizik olarak çok daha e, üstün olduğunu belirtmek lazım. Yani baltaça e, hem daha uzun boylu e, daha son özellikle bir yılda kendini e, fizik açıdan geliştirmiş bir tanesi. Bunun avantajını kullandı. E, Dünya salamasında da 57. sırada. Yani 130 sırada fark var. Bu aslında ciddi bir oyun seviyesi açısından ciddi bir farkı işaret eder ama kortta o kadar farkı görmedik o gün. İşte biraz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 ee, ama yani İstanbul gibi bir yerde bu turnuvanın e, şey olması lazım e, dolu türbinler önünde oynanıyor olması lazım işte burada şu devreye giriyor e, hani bu tip profesyonel turnuvalar için yani belki 52 haftalık bir tanıtım kampanya lazım bu çünkü artık bir amatör organizasyon değil tamamen profesyonel yani organizasyonu da gelen tenisçiler derken yani para kazanmak için bu, bu iş yapan sporcular oynuyorlar e, yani bütçenin bir kısmı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 Bu tip eksiklikler var ama işte bu turnuvanın 5. yılı belki 5 yıl sonra başka türlü konuşuyor olacağız. Hani turnuva büyümüş olacak. Böyle ilginç bir organizasyon. Pazar günü final maçları Enka Spor Kulübü tesislerinde onu anlatalım. Tekrar. Ee, son olarak o zaman galiba geldik kupa maçlarına. Ee, evet ben bilhassa daha futbol sezonuna hemen böyle hale gelelim istemiyorum. Nasıl 9 ay sürecek? Tabii. Acelesi yok onun. E, acelesi yok. <gülüyor> ee, Avrupa kupalarında daha ikinci, üçüncü ön eleme turundayız. Ee, üç büyükler oynuyor sadece bu tur. Yani Bursa Spor Şampiyonu ligine direkt katılacak. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turunda oynuyor ama Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turundaki üçlük takımı da e, bu hafta güzel şekilde döküldüler gördüğümüz kadarıyla. Yani en azından sonuçlar onu gösteriyor. Ben Fenerbahçe'nin e, Fenerbahçe için ilk yarısını izledim, Beşiktaş için ikinci yarısını Galatasaray için hiç izlemedim. Ee, Fenerbahçe kondisyon olarak e, İticiçiler rakibinden herhalde böyle birer kadar geride gözüküyordu. Tabii doğru İticiçiler Temmuz notasında e, şeye başlarlar, ligin maçlarına başlarlar, o yüzden e, sezonda herhalde Haziran başı gibi açıyorlar. Fizik hani, açıdan o kadar hazır olmaları doğal ama yine de çok pozisyon buldular. Yani biraz becerikli olsalar dört katabilirlerdi Fenerbahçe. 2-2 bu yüzden iyi sonuç. Beşiktaş da ilk yarıda ciddi sıkıntı yaşadı herhalde. İkinci yarıda oyunu dengelemişti benim izlediğim bölümde. Buna karşın onlar da hazır değildi fizik açıdan. Yani şey, sezonu hazinanın sonunda açan takımlar henüz yani bir ayda şeye gelememişler. İstedikleri seviyeye gelememişler. E, tabii şunu endekliyor bizim takımlar hani bunlara birer bir hazırlık maçıyla eşitler görüyorlar bu turları. E, ligin 14 Ağustos'ta başlayacak olmasına biraz şey, onu mihenk taşı alıyorlar. Hani iki haftada da çok daha iyi seviyeye geleceklerini düşünüyorlar ama mesela Galatasaray açısından çok ciddi bir sorun var. Rakibiyle İstanbul 2-2 berabere kaldı. E, yani muhtemelen e, çok çok zorlu bir maça çıkacak Belgrad'da OFK'yla.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 Zaten yönetim içinde sorunlar var. Yani Üçlüklerin üçü de iyi değil. Ee, Şahıs transfer yapan beşiktaş faşilerinde ama e, üçü de iyi gözükmüyor. Tabii de işte demin dediğimiz gibi daha iki hafta uzaklıkta ee, Hani Ağustos'un sonunda bakmak lazım nasıl ne durumda olduklarını ama yani işte maçlar sürüyor yani Avrupa maçları ee, birer sudan yiyecekler orada amaçları var. Ee, durum sıkıntılı yani seyirciyle.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 kendimizi gösterebilir miyiz yoksa e, bu turu geçmez geçmesi rakiplerin sürpriz olur üçüncü de. dede. Bu maçların maçları hafta sonu olacak orada hatırlatalım yani e, Fenerbahçe Çarşamba boyunca yine e, İstanbul'da Beşiktaş ve Galen maçları Perşembe günü. E, peki son olarak Bursa Spor'dan da bahsettin ne göre sporun durumunda olacak onu da söyle bari Amigoları fena halde. E,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 Karaftar tipine karşıyım. Hı hı. Ee, o yüzden belki de şey için... E, Negospor'un <gülüyor> i̇şte zaten... <gülüyor> yani. ne, e, şey için hayırlı olabilir. Amigolan'ın Uzun vadede hayırlıdır diyorsun. O kişiler haksızlık etmiyordum. Yok tamamen şaka olduğu şey için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 Hani üzerine suç atması en kolay kişi gibi mi gözüküyor artık bilmiyorum. Şimdi mülki ameller tarafından çünkü bizde mülki amellerin meşhur. Kendi üstündeki sorumlulukları böyle e, şeyi hani savunmasız çok itibar olmayan kişilere atmaları sık atladığımız bu durum. Kendi beceriksizliklerini sık sık atarlar. İstanbul'da da biliyoruz gazcı kardeşleri biz. E, o yüzden hani öyle bir şeyin atılması sürpriz değil bence. E, o sözü söyleyen Bursa Valisi miydi gö. Bakalım. İçişleri Bakanıydı. İçişleri Bakanıydı. Evet. İşte hepsinin başı demek ki. E, <gülüyor> baştan bir sorun var. Evet yani. Balık baştan kokar. <gülüyor> Öyle diyeyim ben. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere haftaya. İyi, iyi yayınlar abicim. Alp Ulagay'la Spor.